Oden sabahlar Oden, sabahlar. Oden sabahlar. Radyo Tülesiniz Bu gökyüzüne yükseldik Şenol Bayrak neler düşünüyor bakalım Ankara trafiğine bakınca Şenol Bey günaydın Şevk'e gezeyim Şevk'e ne Size de günaydın ee, Şevk'e gezeyim biraz e, Hastayım bugün Bugün biraz rarsuzum O yüzden esprileri Seninle rica ediyoruz Espiri Şahal Bey. Yani bugün benden espiri bekleme. Bugün benden fıkı bekleme. Yok öyle bir beklentimiz yok zaten Şahal Yani o kadar madem e, yapamayacaksınız bir tane... Yani yapmayayım sevgiye geçim hiç espiri yapmayayım. Çünkü biraz rahatsızım. Ama Şenal Bey, evet e, beklemiyoruz zaten espri O zaman yormuyalım bir sizi daha fazla e, Lütfen hemen böyle bir helikopterden Genel trafiğe bir bakın Neresi açık neresi kapalı <gülüyor> ee, O zaman Bu kadar işlerden sonra Böyle zihin oyunlarından sonra Bir espriyi tabii ki yapacağız Yapmıyoruz zihin oyunu falan şey abi Buyurun dinliyoruz sizi biz Espri için Hayır ya ne espriisi şey için Trafik durumu için Sevgiye geçin biraz e, rahatsızım ben e, camlar açık uyuduğum için. Evet anladık geçmiş olsun Şenol Bey. Yormayalım sizi. <gülüyor> evet. E, alo? Ne alo ne ya? Ne bağırıyorsun oğlum ya? Ne... Ne diyorsun espri sabah sabahtan beri yok espri ve espri ya. söyle işte neyse trafiğin durumu Allah Allah trafiğin durumu ne işte ben, ben mi yapıyorum trafiği böyle ben niye her raporunu veriyorum bunun Tamam her sabah veriyorsun sanki 40 yılda bir hastasındı bari şimdi bağır çağır konuşmayalım şeye bak diyeyim Ne bağırıyorsun o zaman kendin şey kendinle bağırdın niye bari bana niye işkence ediyorsun ya hastayım Ben de hastayım şey ama ben de ağrıyor her tarafım Nerede bilebilirim ben? Neyi nereden bilin? Ne? Raporun nerede? Ne raporu ya? Ee, raporu yok. Belim ağrıyor, gözüm ağrıyor, kaşım ağrıyor, ayağım ağrıyor. Ee, ben Şevkile <gülüyor> Ege, bugün bana kaç kişi hastayım diye gelince biliyor musun? Siz kimsiniz? Şener olay size insanın niye hastayım diye görelim. Şey kimsin? O kim? Bu kim? <gülüyor> Şevkile <gülüyor> Ege, şunu sormak istiyorum. Biz kimiz ya? İlaç mı kullanıyorsunuz Şenol Bey? Evet. Ateş? Ateş yer ver biraz. <gülüyor> Neyse espriler senden de ama bugün pek pek espri çıkmadı. Şenol Bey bizim köşemizde zaten böyle bir espri falan diye bir şey olmuyor. Ama gülüyorsun bazen. Gülüyorsun. <gülüyor> diye gülmeler var. Siz gülüyorsunuz Şenol Bey ben öyle <gülüyor> diye gülüyorum. ya senin de bazen gülüyorsun. Ben sinirden gülüyorum bazen. E o zaman sinir yap biraz. Ne siniri? Yani bir gülmece ölsün bir şey olsun. Neyin içinde bir şey olsun ya? Yani ortada bir şey olsun da onun içine bir şey katılın. Hiçbir şey yok ortada. Nasıl bir şey yok ya ortada? <gülüyor> Bakın nasıl gülün? Hayır yani, yani bir hani tamam. E, ben, esprileri ben mi yapayım? Sen şey, esprileri şey yap. <gülüyor> ne öyle şey yapayım? Hastayım ya ben de espri yapayım. benim omuzlarımın üstüne etme ama. Siz bir niye benim omuzlarımın üstüne atıyorsunuz? Benim omuzlarım da ağrıyor. Ay şevey çok, çok küçük bir espri yapalım. Benim bir tamamlayalım şey bir aga. Tamam öyle yapalım şu an bey. Hocam sen şimdi zencios. Zenci mi? Evet. Zenciyim ben tamam. <gülüyor> Ay unutuf. <gülüyor> <gülüyor> Güldük ama yine de güldük. Neydi ya anlamadım. Ya fıkra gibi bir şey. E ee, ben dezenci oluyorum siz. Ya orajını hatırlamıyorum. Şimdi geç orayı hatırlarsam bu sefer esas lafı hatırlamayacağım. O yüzden hiç şey yapmayayım sevgiye geçiyorum. Tamam müzikte de başlanmış ben kapatayım bari. Bir kapatsan hadi acil şifalar. Cümlemizce. Şey. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar